399. konu, Hazreti Ali'nin kahramanlığı, Uhud savaşından sonraki şiiri, Uhud günü, Hazreti Ali, Hazreti Fatıma'nın yanına giderek, ey Fatıma, alkılıcı, fakat kınanmamış olarak, ben korkak değilim ve şerefsiz bir kimse de değilim, hayatımla yemin ederim, Ahmet'in yardımında çeşitli musibetlere düçar oldum, kullarını bilen Rabbim rızasını kazanmak için anlamında bir şiir okudu, Hz. Peygamber, eğer sen güzel savaşmış isen, Sel bin Huneyf ve İbn-i Simme'de güzel savaştı, buyurdu. Cebrail, ey Muhammed, babanın hayatıyla yemin ederim bu, Ali'nin hakkını başkalarıyla paylaştırmaktan başka bir şey değildir, dedi. Hazreti Peygamber, ey Cebrail, o bendendir, deyince Cebrail, ben de ikinizdenim, dedi.